Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci Bejol hocamızla birlikte bir Gariplerin Kitabı programındayız. Kıymetli hocam, bu geçen haftaki programda Esat Efendi Hazretlerini yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken bazı isimleri zikretmiştik. Sami Efendi Hazretlerinin kısaca hayatından bahsetmiştiniz. Memdalı Efendi var oğlu Memdalı Efendi. Dilerseniz bu hafta da yetiştirdiği şahsiyetlerden. Bahsederken, Mehmet Ali Efendi'nin hayatından bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Ali Efendi bizim tuzavvı e, tarihinde Üsküdar Selimiye dergahının şeyhi olarak da anılıyor. Orası Nakşi dergahıydı. Esad Eribli Hazretleri'ne orası tevcih edilince o da oğlu Mehmet Ali Efendi'yi oraya görevli tayin etmişti. Tabi ilmiye sınıfından bir insan İstanbul Üniversitesi'ni. Efendim söyleyeyim, Darülfünun ilahiyat Fakültesini mezunu ve kelam ana bilim darından da doktora yapmış, bugün yaşamış olsa, bir fakülteye tayin etmiş olsa yardımcı doçent unvanıyla başlayacak durumda. Yani doktor Mehmet Ali Efendi diye böyle e, bugünkü dille öyle okumak lazım. Mehmet Ali Efendi entelektüel bir insan, yani Farsçası çok kuvvetli, Arapçası çok kuvvetli. Türkçesi çok kuvvetli ve Pir Efendimizin de Esad Eribli Hazretleri'nin de nesli bu oğlu özellikle Mehmet Ali Efendi vasıtasıyla bu şekilde devam ediyor. Doğum tarihi 1874, az önce gelirken Az Mahmut Üdaya Hazretleri'nin yerin altına girip erban çıkarttığı o küçük meçidin önünde bir sebil vardı, yekpare mermerden yapılmış da iki tane, önde iki tane, dört tane veya beş tane musluğu var. Evet. O da hesap yaptık. 1291 tarihi yazıyordu. Burada da 1291 tarihi 1847-1874. Demek 1874. ki sebilin yapıldığı sene Memad gelirken onu okuduk. Karşımıza programda bu çıktı. 1874'ü bulduk. Meğer bu esaderibli Eribli Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi'nin Doğum tarihiymiş. Doğum tarih. Ve Mehmet Ali Efendi de bir sebildi ve İslam uğruna canını sebil etti. Demek ki buraya sabahleyen geldiğimizde karşılaştığımız bu husus sebil kelimesi bir şifre olarak Cenab-ı Allah çıkarmış ki evet. ikinci bir sebilde Mehmet Ali Efendi şu anda programımızın ilk başlangıç konusu bugün bu olmuş oluyor. İlginç. Tevafuk yani. Tevafuklar böyle Esad-ı Bir Hazretleri deyince Tevafuklar hep ardarda geliyor. Tevafuklar hep ardarda geliyor. Çünkü pir Muazzam idi o. Yani işte Allah'ın büyük bir dostu. Büyük bir mazlumdu o. Erbil'de doğmuş efendim. Mehmet Ali Efendi. Efendim söyleyeyim babası Esad Efendimiz, dedesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Hidayetullah Efendi Erbil'de Halid'i tekkesinde Mehmet Emin Efendi'den tahsil yapmış ve babasıyla beraber de veyahut da babasından, babasının İstanbul'a hicretinden sonra İstanbul'a hicret etmiş tahsiline İstanbul'da devam etmiştir İlk tahsilini Erbil'de yapıyor. Ve İstanbul'daki hocası İslamboğli Hafız Şakir Efendi'dendir. Ve ilmiye icazetini 1896'da yine buzattan alınmıştır. Yani bunu şöyle anlatalım. 1874'de doğmuş. 1896'da İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Böyle algılamak durumundayız. Yani 22 yaşında de bitirmiş bugün de hakikaten ilah fakültesini bitirmek 22 23lü yaşlarda yaşlar doğuruyor ve bütün o ilimleri hafız Şakir Efendi'den okumuş ve tefsir fıkıh hadis ve bu ilimlerin usul kitapları kelam tasavvuf Arap edebiyatı vesaire eskiden alimler alimi kül idi bütün ilimleri bilirler bütün ilimleri okurlar ve bir konuda görüş beyan edecekleri zaman, orta yolu tutturabilirlerdi. Şimdi birikimsiz akademisyenler, kendi dar alanlarının kendilerine dikte ettirdiği yönde, topluma çözümler getirmeye çalışıyorlar. Tefsiri biliyor, hadisi bilmiyor. Hadisi biliyor, tefsiri bilmiyor. Kelamı biliyor, tefsiri bilmiyor. Kelamı bilmiyor, hadisi bilmiyor. Ondan sonra tefsiri biliyor, savhu bilmiyor. Onun için, İhtisaslaşma döneminden sonra ilimlerin bu şekilde partiküllerine ayrılıp cüz cüz bir alanda çok uzmansın diğer alanın sıfır numara cahilisin eskiden bu yoktu alim cül idi alim cüz değildi ve alim cüz olan parçacık partikül alimler parçacık çözümleri üretebiliyor bunu da giderelim diye bir söyle yapıyoruz ilahiyatçılar olarak fark ettiğimiz için interdisipliner çalışmalar yapıyoruz. Masaya oturduğumuz zaman kelamcı arkadaş işte bir hadisi getiriyoruz. İşte hadis-i şerifte diyor ki levlâ ke levlâ keleme halaktül eflak hadisi. hadisi. diyor ki bu hadis zayıftır diyor. Biz de tefsir hocasıyla ikimiz diyoruz ki evet hadistir ama tefsirimine başvuralım. Siz Allah'ı unuttunuz. Allah da size nefislerinizi unutturdu. Allah'ı hatırlamakla, nefsini hatırlamak, nefsini hatırlamakla, bilmekle, Allah'ı bilmek arasında. Ayette doğrudan bir bağlantı var mı? Var. Bu hadisi zayıf, şayet siz zayıf buluyorsanız, ondan daha kuvvetli bir delilimiz var bizim. Ondan sonra hadisi, evet, hakikaten o ayeti kerime vardı, ben de hatırladım, diyerek virajı düzgün bir şekilde dönmeye çalışıyor. Arabayı şarampola yuvarlamadan, Evet. interdisipliner çalışma diyoruz eskiden bu yoktu her alim 3-5 tane tefsir 3-5 tane kaynak hadis usulleriyle beraber ve İmam-ı Serahsin'in mevsutu işte Reddül Muhtar İbn-i Abidin'in 3-5 tane ondan okur, Arap edebiyatı okur Arap şiiri, lugat okur ve onun yanında efendim söyleyeyim o devirde geçerli olan mantık bilimlerini okur Cidel, cidel ilmini okur vesaire, belagat, ani Arap edebiyatının her türlü ve her şeyi bilirdi. Ve birisi bir soru sorduğu zaman bütün bu birikiminin gölgesi altında cevap verirdi. Onun projektörü altında. Bunu kaybettik maalesef. Evet. Bunu kaybedince bu bilgilerin, bütün bilgileri toplayan bir insanın e, vermiş olduğu fetvaların ve hatta getirmiş olduğu değerlendirmelerin ...daha böyle tutarlı olduğu, daha dengeli ve daha da orta yolu bularak konuştuğunu görüyoruz. Bu devirde maalesef bunu kaybettik. İnterdisiplinler çalışmalara bu yüzden ihtiyaç var. Oturup konuşacağız. Her ilimde noksanlık, eksiklik görüyorsak söyleyeceğiz. Noksanımız varsa kabul edeceğiz. Fazlamız varsa vereceğiz. Ve ortaya hakikat konulması gerekiyor. Yanlışların düzeltilmesi gerekiyor. Ortak akılla ihtiyaç var. O zaman bir tek alim bunu tek başına halledebiliyordu. Bu devrin en büyük çıkmazlarından ve Batı modernizminin eğitim, Anglo-Sakson eğitim zihniyetinin bize dayattığı konulardan bir tanesi de bu parçacı ihtisaslaşma alanı. Faydası da var ama zararı da var. Bütünü kaybediyorsunuz. Bütünle alakasını koparmayan bir parçacı ihtisaslaşma faydalı bütün ilimleri ciddi bir okuyorsunuz. Ondan sonra onun içinde bir konuda ihtisas sahibi oluyorsunuz. Bu devirde bütün ilimler ilahat fakültelerinde dahi tefsir, fıkıh, hadis ve hadis usulleri veriliyor ama ders saatleri yeterli değil. Hı. Diyanet de bunu bildiği için haski eğitim merkezi diye eğitim merkezi açıyor ki tefsir, fıkıh hadis ve ile ilgili bilimleri ilahattan ayrı olarak vermek ihtiyacı hasıl oluyor. Çünkü müftü olacak bütün bu ilimleri bilmesi lazım. Bilmeyince e, bu sefer halkın arasında problem çıkıyor. Müftülerden kolay kolay problem çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Haseki'de bütün ilimleri okutuyorlar. Haseki gibi bütün ilimlerin okutulduğu bir merkez değil ilahiyatlar. Sadece tefsiri tefsirini biliyor, hadisi hadisçiliğini biliyor, kelamcı kelamcı, tasavvurçulunu biliyor. Diğer bilim dallarını bilmiyor. Bütün problemli görüşler. Bugün Türkiye'de ilahiyat fakültesi akademisyenler kaynaklıdır. Bundan dolayı şey işte Mehmet Ali Efendi Hazretleri Esad Erbil Hazretleri'nin oğlunun o değerde almış olduğu diplomanın ne manaya geldiğini anlatmak için bu şerhi yapmak ihtiyacı hissettim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet hocam Allah razı olsun. Hocam bu icazetini aldıktan sonra Hı. Mehmet Ali Efendi, bu İstanbul'da Kelami derganda işte babasının yanında yani Esad Erbil Hazretleri'nin yanında Orada yine hem hizmet ediyor hem de daha sonra işte bu kendisine bu Selimiye Dergah'ın Esad Hazretlerine tevdi ediliyor. Oraya da görevlendiriliyor Mehmet Ali Efendi. Evet. Orada da bir hizmet imkanı bulmuş oluyor. Yani bu ilmi icazetinden sonra bir manevi terbiyeden geçiyor. Yani herhalde Esad Erbili Hazretlerinin yanında geçiyor. Değil mi? Sonra da işte onu bir kullanma alanı, bir hizmet alanı olarak hem Selimiye derganda hem de Kelam derganda e, görev yapıyor yani. Yani burada vahidçiyim. Bunu açık bir gönüllükle ifade etmek istiyorum. Önemli bu. Babası Esad-ı Rıbi Hazretleri İlmiye sınıfından alim bir insan. Evet. Medreseli. Ve oğluna direkt gel tarikat dersi al demiyor. 22 yaşına kadar bütün ilimleri okuyor okuduktan, öğrendikten, zahiri ilimleri öğrendikten sonra, tıpkı Mevlana da böyle, Hacı Bayram da böyle, Hacı Şabanı ve Hazretleri de böyle, Azim Hamidü'de Hazretleri de böyle, ondan sonra, sevrisülük yoluna, tarikat yoluna giriyor. Yani önce, Cüneydi Badaliye dayısı Seri Sakati ne demişti? Önce muhaddis ol, yani ilimde derinleş, ondan sonra sufi yol. Şimdi cahillikle beraber, tasavvuf gitmiyor. Cahil sufi şeytanın maskarası oluyor. Ve bunun da biz bu devirde bütün örnekleri, yani o kadar çok mebzul, o kadar çok örnekleri var ki, hangisini vereyim ben sana? Yani cahillerin elinde tasavvuf, bugün artık bir oyuncak haline geldi. Eskiden kolay kolay tarikata adam almazlardı. Git bir halini öğren, bir akaidini öğren, Biraz tefsirden, hadislerin nasibin olsun. Biraz ilmi hal oku. Yani bunları bir öğren, ondan sonra al. Şimdi rahmetli İslam Efendi Hazretleri'nin 1978'de elini şöyle bir çırptı, Evladım bundan sonra artık bu bizim tarikat tasavvuf bitmiştir diye kahren söylediği bir söz var. Tabi o da görmüş bazı aksaklıkları ve bu bir noksanlığa işaret ediyor. Osmanlı'nın son zamanlarında bu var. Bu şekilde tarikatları ıslah hareketleri var biliyorsunuz. Meclisi meşayih kuruluyor. Herkes şeyh olamıyor. Bir takım onun imtihanları var, izazet belgeleri var vesaire. İşte gerekçe önce ilim sonra tasavvuf gerekirken cahil hela efendime söyleyeyim bu işlerin başına getiriliyor. Bakıyorsun tasavvufta kendisine bir mertebe verilmiş insan şöyle bir konuşma yapıyor. Yarım saat dinliyorsun, 10 tane yanlışı çıkıyor, bir şey de diyemiyorsunuz. E de ben adam olmadığı için onları da adam olarak oraya getiriyorlar diye fakir uzun yıllar, birikim var. Şöyle kenardan bakıyorsunuz, halının altını kaldırıyorsunuz, yani ilim falan yok maalesef. Hatta çoğunda da aşkla göremiyorsunuz. E bu kadar, bu adam ne kadar insanı, bir insan ne kadar ilishah edebilir? Onun için yani özellikle nakşübendiyelik önce ilim yoludur. Önce medrese, ondan sonra tasavvuf verilir. Bu ilimleri bilmeyen bir insanın tasavvufa ancak amatörce soyunması beklenebilir. Önce aklı zenginleştiriyorsunuz, afak. Ondan sonra enfüs kalbi zenginleştiriyorsunuz. İki kanatlı zülcenahen oluyorsunuz. O zaman uçabiliyorsunuz. Maalesef, o dönemler bunlara çok riayet edilmiş. Özellikle Halidiyye tarikatı hep ilim adamları arasında yayılmış. Yayılmasının sebebi de işte bu espriye dayanıyor. Evet. Adam abdest almayı bilmiyor. Abdestin inceliklerini konuşuyor. Daha sen abdestin farzlarını, sünnetlerini, vacibe, şusu, hikmetlerini, inceliklerini... Peygamberim nasıl abdest almak, onu bilmiyor. Rahmetlik Sami Efendi Hazretlerinden biz abdest öğrendik mesela. Çeşmeyi açardı, avucunun içi dolar, altı adamlamazdı. Çeşmeyi kapatırdı. O suyla yüzünü yıkardı. Çeşmeyi açar, avucun için doldurur. Çeşmeyi kapatır, Avucun içindeki suyla kolunu yıkardı. Tabii biz o zaman gençlik bilmiyorduk. Sonradan işte ilahat fakültesinde öğrendik bunları biz. Meğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Hadi i şeriflere göre, bugünkü ölçülere göre yarın litre suyla namaz abdesi alırmış. Ve fazla su kullanmasında mekruh deniliyor. Ve hesabı da var deniliyor israftan dolayı. E şimdi bu hadis-i kitaplarını okumadan, tefsir kitaplarını okumadan bu bilgiye sahip... Daha sen abdest almayı bilmiyorsun. Bir abdest salıyor, şakur şakur, yarım su gidiyor. E peygamberimiz yarın litre, sen yarım su gidiyor. Aşıyor sonuna kadar şakır şakır şakır şakır. 15-20 litre su akıyor, boşa gidiyor. Abdest aldım elhamdülillah. Ama Peygamberin abdesti bu değil ki. Adam bunu bilmiyor, tasavvufa giriyor. Tasavvufun yüksek derin hikmetlerini konuşmaya başlıyor. Yani bir yerlerde düzen bozuk. Evet. Nasıl giderilecek? Bizim gibi akademisyen arkadaşların çok çalışması lazım. Ahirette mesul olduğumuza inanıyorum. Yani Ankara'da 35 ayrı noktada sohbet, konuşma, konferans, işte dersler veriyorum. Yani okunun dışında. gereçesi ahirette bu suale maruz kalmamak için veriyorum. Evet. Başkalarında bu sorumluluk var yok. Bilmiyorum. Ama ben de bu sorumluluk bu kadarıyla eksik olsa da var. Ve bunu yapmaya çalışıyorum. Karşılığında da para almıyorum. Çünkü İlahi Fakültesi'nde profesörlük yapıyorum, paramı alıyorum. Bunu da Allah rızası için yapıyorum. Ben size ders verdim, verin bana para demiyorum. Ha talebeler toplarız. Oğlum köksal ver deriz o da çıkar üç kuruşu verir Allah razı olsun. Ama birinci görevimiz etrafımızdaki insanları gücümüz yettiğince aydınlatmak ve bu sohbetlerde çok şeyler öğreniyorlar. Mehmet Ali Efendi 22 yaşına kadar ilimleri tahsil etti. 22 yaşında ilimleri tahsil etmesi bittikten sonra babasına ediyor Ve Kelami Dergahı'nda babasının yanında uzun yıllar hizmet etmiştir. Mesela babası Yemen'e göndermiştir. Orada bir vazife yapmıştır. Mısır'a gittiği söyleniliyor. Irak bölgesi, Suriye bölgesi, Anadolu, Saraybosna. Buralara hep gittiğini duyuyoruz. Yani babası onu her yere böyle gönderiyordu. Yani evet. bir dünya insanıydı. Mehmet Ali Efendi çok gezmiş dolaşmış bir insan. Babası onu çeşitli hizmetler vesilesiyle gönderiyordu sağa sola. Bir akademisyen de olduğu yerde oturmaması lazım. Yani hem oturacak, hem de eterefa yayılacak. Hem dikey, hem yatay. Hem vertikal, hem horizontal. Hem ufki, hem enfisi. İkisi aynı anda olacak. Yoksa noksandır. Okuldaki maaşın ne Ondan sonra aşamada kitap okuyorsun. Cık. Değil. Git parasız halka da biraz hizmet ver. Haftada bir daha git şiva i şerif oku. haftada bir, bir defa sahi-i müslüm oku. Sahi-i buhari oku. Efendim söyleyim git... Ee, Elmalı'nın bir tefsirini okut, anlat. Bir mefzut okut, Serahsin'in. Bunlar hep halk bekliyor, bizden bekliyor. E biz bunu yapmazsak ne olacak? Yarın Allah bizden bunları soracak. Bu akademisyon sorumluluğu bu. Akademik bir sorumluluk bu. Ahiretteki halimiz ne olacağımız belli değil. Son nefeste imanla mı öleceğiz? İmansız mı öleceğiz? Belli değil. Bir akademisyen derdidir bu benim anlattığım bir iç yanıklığı. Her tarafa erişmek zorundayız, gücümüzün yettiği her tarafa, hele şu demiş şu rahat dönemde, üzerimizde baskıların kalktığı şu dönemde, hiç yarını durmamamız lazım. Evinde oturdukça başına bela geliyor, psikolojik hastalıklara maruz kalıyorsun, oğlun kızın problemli çıkıyor, hanımın evde kür kür kür gürülüyor sana, sıkıntı çekiyorsun, bir yere borçlanıyorsun… Falancadan yanlış bir laf işitiyorsun. Falanci yerden kulak çekiliyor. Filanci yerden nereden geliyor bu taşlar? Vazifeni yapmıyorsun. Sen Allah'a yardım edersen, İntansurullah yaparsan. Men insani ilallah, qalil hawariyunanahun insanurullah. Sen Allah'a yardım edersen, Allah'a hizmetçi olursan. Yansurkumullah. Allah da sana yardım eder. Yani Allah da sana hizmet eder. E, oturuyorsun akşam adalar bir şey yaptığın yok. E, Gitti iki tane talebi ders soruyoruz değil mi? Evet. İşte burada Mehmet Ali Efendi Hazretleri'nin hayatındaki bu yönün yani bizim için bir örneklik teşkil edecek kanaatindeyim şahsin. Ve bu çok önemli bir şey. Evet hocam. da. Şimdi Mehmet Ali Efendi'nin de tabii ilmi birikimine baktığımız zaman yani Süleymaniye Medresesi'nde okumuş. Değil mi hocam? Evet. Ve bu medresede işte dersler vermiş. Evet. Hadis bölümünden icazet almış. İşte değişik yerlerde görevlerde bulunmuş yani yani 21 iki mi fazlasıyla böyle donanımlı yani ilmi konu evet, özellikle donaya. tefsir ve hadis bölümünden mezun oluyor. Evet. Yani daha sonra tefsir konusunda ve hadis konusunda birer eser vermiş ve ayrıca ders vekâletine ulaşmış yani ders vekilliği yapmıştır. Yani biz buna bugün doçent, yarın doçent, ya, mu'it kelimesi kullanılıyor o devirde. O noktaya kadar yardımcı doçent veya doçent seviyesine kadar asoç prof diyorlar şimdi kısaca. Ne? Yardımcı profesör o seviyeye kadar ulaşmış tedkikat ve te'lifat-ı İslami heyeti. Yani İslam'a dair yazılmış eserlerin incelenmesi ile alakalı bir kuruluş varmış her den istediği gibi kitap Osmanlı döneminde yayınlayamıyor. Bu Tetkikat ve Teelifat İslami Heyeti'nin imzası olmadan basamıyorsunuz. Şimdi önüne gelen kitap yazıyor. Efendim bir ön incelemeden geçsin, bir heyetten, bir kuruldan geçsin. İslam'a aykırı yönü var mı, yok mu? Toplum zehirlenmesin. Desene de bu da basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü devriyor görüyor. Yanlış fikirlerde serbest sayınlanıyor. Doğru fikirlerde serbest sayınlanıyor. Ama Osmanlı dini konularda serbest sayına pek izin vermemiştir. Böyle bir e, dini bir eser yazacaksanız yanlış doğru var mı diye bir tetkikten geçiriyor ve bu heyetin, bu komisyonun ikinci reisliğini de yapmıştır. 1903'te işte, Musila-i Sah'ın müderrisi olmuştur. Yani e, Süleymaniye Medresesi'nde ee, bir işte duşentli kadrosuna geçmiştir Musulah İsa'nın 1907'de İzmir payesine nail olmuştur İzmir'de bir efendime söyleyeyim e, müderrislik görevi yapmıştır 1910 senesinde Surre-i kadılığında bulunmuştur yani hacca gitmiştir ve hacca gittiği zaman Türk hacılarının fetva sorduğu bir merci, bir görevli olarak Hanefi Meslebi'ne göre fetvalar vermiş. Hac yolculuğunda hacılarla beraber olmuş, sürre alayına katılmış ve bu şekilde bir kadılık görevi de var. 1915 senesinde Haseki'de Paşa, diğer isimleriyle Basamağı Şerif ve Baba Efendi dergahı Posnişin olmuştur. Evet. Yani babasının o Selimiye dergahını kendisine lekaleten yönü yürütme görevini vermesinin yanı sıra aynı şekilde Baba Efendi veya Basamakış ı Şerif, e, dergahında e, postin olmuş şeyhlik yapmıştır. 1917'de İptidai Hariç müdürüsü olmuş ve 1918'de dersliam olmuş. Bugün tabirle profesör olmuştur. Yani yarın doşan, doşan profesör hep bunlar bu kademeli bir yandan şeyhlik yapıyor bir yandan da yarım doshan, dosentlik ve profesörlük bu gibi akademik bir kariyerden geçiyor. Evet. Bahatin adında bir de oğlu olmuştur, bizim bile bildiğimiz kadarıyla. Tabii ya dolu dolu bir hayatı var Mehmet Ali Efendi'nin, e, fakat işte 1931'de yine Menemen'de yargılanıyor. Evet. Yani Mehmet Ali Efendi önemli bir şahsiyet hocam, e, sizin de buyurduğunuz gibi. Ama hayatı böyle hizmetle, ilim talebesi yetiştirerek, işte kadılık görevi, sonra evet. post görevinde bulunmuş. Ee, çok böyle dolu bir hayatı var. Ee, 1931 senesinde de işte Menemen'de yargılanıyor malumunuz. Evet, o, şey, o zamanki derin devletin, tabii İngiliz parmağı var işin içinde, o olaydan e, alakalı bulunarak idama mahkum edilmiştir. İdam edilirken son sözün nedir diye soru sorulmuş. La ilahe illallah demiş ve ondan sonra idam edilmiştir. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah ruhuna bir fatiha, üç kulübü okuyalım. Kıymetli hocam, bu Esat Harbili Hazretlerinin bu ikinci bölümde malumunuz, bu menakıbından ve bazı tasavvufi görüşlerinden bahsediyoruz. Bu nefisle alakalı, pek çok sufinin tabii nefisle alakalı görüşleri var ama bu Esat Harbili Hazretlerinin de bu nefse dair bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Bu Yusuf suresi 53. Ee, Estağfirullah. Ve ma nefsi. Ben kendi nefsimi asla temize çıkarmam. Yani ben temiz bir insanım diyemem. Diyor. Esad-ı Hazretleri Hazreti Yusuf'a ait olduğu söylenilen tefsir kitaplarında öyle yazıyor. Bazı tefsir kaplarında Züleyha söyledi diye kaydediliyor. siyaksi bakıdan o mana çıkarılıyor ama gerçekten innen nefsele emmâ ratum su Nefis emre, kötülüğü çok emreder. Bir de o bisu kelimesinin başında elif var. Yani kötünün kötü olduğunu bilerek biz kötülük işliyoruz. Hayır bilemedim de kötülüğü ondan dolayı yaptığımda değil. Hayır biliyoruz bile bile yapıyoruz. Onun için bisu kelimesinin başına ...definite takısı olan eliflam gelmiştir. İnnen nefseyle emmâratun bissû'i. Önemli. İşte esadil bezeretleri. Hiç kimsenin iman garantisi olmaması... ...yani masum olmaması nedeniyle... ...peygamber olmaması nedeniyle... ...son nefes... ...konusunda... ...kendisini... ...endişeli olarak... ...görüyoruz. Yani... Endişe taşıyor. Ne yapacağız? Son nefeste diyor. Esad-ı Hazretleri gibi bir pir muazzam. Son nefeste ne olacağız? Diye bir endişe taşıyorsa demek ki son nefes değişmez ve bir referans noktası. Ben bunu şuna mezzetiyorum. Uçaklar böyle Ankara'ya yaklaşır. bağlumda sabit bir referans noktası radar var. O radara gelir. Radarın üzerinden, kenarından geçerken Radara göre işte 23 derece sağ sap kule emir verir. Uçağa 23 derece bağlum sabit referansına, radarına göre vaziyet alır. O referans noktası olmasa Esenboğa havaalanına inemez. İşte bizim de hayatımızın sonunda uçağımız havada uçarken bir Esenboğa havaalanına yani bir kabire ineceğiz sonunda. İndirecekler bizi. Hiç kimse havada kalmaz. Korkmayın derler değil mi? Hı. Hiç kimse hayatta kalkmaz. Bir gün bu biter. İşte son nefes. Bizim o bağdumdaki uçakları indirmeye yarayan değişme sabit referans noktası oluyor. Son nefes. Ne yapacağız? Ben şu işi yapayım ama bir de bu işin son nefesi var. İmanla gidecek miyim diye bir endişe taşımamız lazım. Bu endişeyi taşımak kişide iman olduğunu gösterir. ...ancak inanmayan insanlarda... ...son nefes endişesi olmaz... ...bugün Müslümanlara bakıyoruz... ...biz Müslümanız diyorlar... ...inanıyoruz diyoruz... ...ve diyorlar... ...bakıyorsunuz... ...bu lafı konuşan insanda... ...son nefes... ...ahiret... ...sanki bir şey yokmuş gibi... ...dünya hayatına bir dalmış... ...çıkartmak mümkün değil... ...sanki... ...hiç ölmeyecekmiş için... ...dünya için çalışıyor... ...tamam çalış... ...ama yarın ölecekmiş gibi de... ...ahiret için çalışmayacak mıydık biz... Yarın ölecekmiş gibi ayrı hiç çalışan yok. Ama ölmeyecekmiş gibi çalışan kapitalist ruhlu pek çok Müslümanlar türedi. Müslümanlar para imtihanını kaybetti. Altınoluk dergisinden böyle bir başlık çıkmıştı bir gün. Müslümanların mal ile imtihanı diye. Haklı bir başlıktı. Osmanlıcımızın da güzel bir yazısı vardı. Kaç defa okudum. Müslümanlar Türkiye'de maalesef mal imtihanını kaybetti malı esir alması gelirken, mal Müslümanlara esir aldı. Ve çirkin manzaralarla karşılaştık. İşte, Eserleri ve Hazretleri, son nefesi referansını kullanarak, kendi uçağını indirmeye çalışıyor. Ve ma überrü nefsî, ben nefsimi asla temize çıkarmam, ayeti kerimesi sebebiyle, hiçbir iyiliği kendi nefsine bağlamadığını, bütün yaptığı iyiliklerin Allah'ın lütfu necdesinde olduğunu, hayatının hiçbir nefesinin kendisine ait olmadığını ve bu hayatın da ve bu nefesin de kendisine bir emanet olduğunu bilmesi münasebetiyle bunun şuurunu yaşamıştır. zümrüt Anka iken son nefes, son nefes diyordu. Bizim gibi avama aman dikkat çekiyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu e, e, nefse dair bazı görüşlerinden e, bahsetmeniz mümkün mü hocam? Evet tabii. Mektubat'ın 24. sayfasında Esad <gülüyor> Hazretleri böyle bir benzetme, bir teşbih kullanıyor, istihara yapıyor. Diyor ki nefis böyle yeni doğmuş bir çocuğa benzer. Ve nefis Terbiye edilebilir ve ıslah olur ama terbiye edilemezse bozulur da mutlak bir terbiye lazım. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın esprisi talim ve terbiye. Bilgi vermek, kafayı doldurmak, terbiye davranışlarını ahlaklı, topluma uyumlu ve iç dünyasını imar etmek manasına geliyor terbiye. Peygamberimizi terbiye eden Allah'tı. Edde beni Rabbi fe ahsenete edibi diyor. Talim ve terbiye. Milliyetimin gayesi bu. Talim çok, terbiye yok. Arabada giderken ihtiyarlara yer vermiyorlar. Benim yaşım 64. Otobüse biniyoruz. Gençler bana bakıyor. Ben de gençlere bakıyorum. Ya bu adam yaşlı mıdır? Dizleri ağrıyor mu? Beli bükülmüş. Saça ben bembeyaz olmuş. Bunu kaybettik. Çünkü talim ve terbiyenin talimi var terbiyesi yok. Bana sorarsan talimi de yok. Çünkü talim ilim vermek demektir. İlim ise il, bir insanın kendini bilmesi demektir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu, ya bu nice okumaktır? Yani o kadar okuyorsun ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ama adam olamıyorsun. Bana göre talim de yok. Terbiye zaten yok da talim de yok. Ancak nefsi terbiye etmek Önemlidir. Bu yüzden bir insan nefsinin terbiyesiyle alakalı olarak bir mürşid-i kamilin, bir şeyh efendinin manevi terbiyesine girip, ilim ve fen öğrenerek zatını ve sıfatlarını olgunlaştırdığında hem kendi dünyasını kurtarır, hem de ahiretini kurtarır. Kendini kurtarınca başkalarını da kurtarır. Kurtaran kurtarır. Kurtaramayan kurtaramaz, kurtaramamışlar terbiyeye kalkıştığı için arkadan gelenler üzerine bir berekessizlik meydana geliyor. Kemale ermemiş terbiyeciler var, terbiye diyorlar, başlattıkları terbiye hayat hareketi, başlattıkları cemaat hareketi fiyaskoyla sonuçlanıyor. Niye? Nefis terbiyesi görmemiştir çünkü, fena makamına ermemiştir. Ben yokum değil, hep ben varım diye kendini yukarılara çıkarmıştır. Ben hiçim diyememiştir, hep varlık kokusu görülmektedir. Bu şekilde kendisini terbiye edemedik bir insanın arkasından gelen cemaat da terbiye olmamış olarak yola devam eder. Onun için nefis terbiyesi görmedik insanların yaptığı hizmetler bir yerde borunun patlayıp da gaz fışkırıp büyük olaylar, Büyük sıkıntılar meydana getirdiği gibi Sosyal patlamalara Sosyal yaralara İslam adına Hareket ettikleri için İslam'ın da yaralanmasına sebep olmaktadırlar Örneklerini çok görüyoruz Hafızanallahu anizalik Nefsin düzelmesinde Ölümü çok düşünmek gerekir Ölüm referansını Az önce anlattım. Son nefes referansını Alırsanız uçağınızı Esomba es havaalanına Efendime söyleyeyim, bu Atatürk Havalimanı'na, efendime söyleyeyim, yani yere indirebilirsiniz rahatlıkla. Ölüm, ölümü çok düşünmek. En büyük referansımız bu. Çünkü şifa, acı veren şeylerdedir. Hasta şifa bulsun diye ilaç verilir. Siz hiç tatlı ilaç gördünüz mü? Yine yapıyor, oranı ağrıtıyor. İlaç veriyor, ağzın zehir tuz gibi oluyor. İlaçlar acı olur. Nefis terbiyesi, için yapılan terbiye ilaç gibi acıdır Acı çekmek Ben bunu Biraz da şuna benzetiyorum Şu sıralar Mevlana'nın güzel bir hikayesi var Buraya gelirken yolda da anlatmıştım Mevlana Hazretleri Anlatıyor ki Bir tane dövmeci vardı İşte dükkanına oturmuş Müşteri beklerdi Ve bir gün bir müşteri geldi. Müşteri çok nanemolla bir müşteriydi. Yani süt kırıldım, nazik, zarif böyle en ufak bir rüzgardan nem kapan hiçbir şeyi beğenmeyen durmadan şikayet eden böyle bir karakter yapısına sahipti. Oturdu, selamünaleyküm dedi. Dövmeci hoş geldiniz dedi. Ne istiyorsunuz? Efendim dedi, ben bir dövme yaptırmak istiyorum dedi. Olur yapalım dedi. Ne istiyorsunuz, hangi resmi yapalım dedi. Gelen müşteri dedi ki, iki küreyimin arasına sırtıma bir tane arslan resmi yap dedi. Olur dedi. Gömleğinin üst tarafını sıyırdı ve iğneyi mürekebe batırdı ve eline aldığı ufak bir değnekle çıt çıt vurarak sırtına o resmi, arslan resmini yapmaya başladı ama tabii derinin içerisinde melanin tabakasına iki milim, üç milim içeri giriyor ve çıkıyor. Ve mürekkebi o deriye boya veren melanin tabakasına kadar ulaştırmak zorunda. Dövme orada kalıyor ve onun için resim ortaya çıkıyor. Önce bir iki dişini sıktı müşteri. Çünkü çok şikayetçi birisiydi. Böyle bu gibi şeylere dayanamazdı ama sırtında da bir arslan resmi gözüksün ortaya çıksın Ondan zevk alıyordu, hobisi oydu, arzusu oydu. O dömeci birkaç defa vurduktan sonra ah demeye başladı. Canım yanıyor demeye başladı. Canı yanmaya başlayınca o dövmeci dedi ki ne olur hayır ol dedi. Ya canım yanıyor dedi. Ama mecbursunuz dedi. Yani dövme böyle oluyor, başka bir türlü yolu yok. İlla sırtınızda bir aslan ortaya çıksın istiyorsanız... ...bir arslan resminin gözükmesini istiyorsanız... ...bu acıya tahammül etmek zorundasınız. Dedi ki müşteri... ...tamam dedi... ...arslanın şu anda neresini yapıyorsun sen dedi... ...kuyruğunu yapıyorum dedi... ...kuyruğunu yapma vazgeçtim dedi... ...kuyruksuz versin dedi... ...bunun üzerine dövmeci dedi ki... ...olur dedi... ...hayvanın... ...arslanın bir başka uzunu... ...yapmaya başladı... ...iğneyi batırıyor... Ee, mürkebe onu deriye koyuyor üzerine tahtere tak tak vurup 200 milim içeri girip çıkartıyor yine tabi rahatsız oldu bundan yine ah demya başladı böyle bir sızı duymaya başladı Dömeci hayır ola dedi dayanamıyorum dedi ama başka türlü olmaz mecbursunuz bu çileyi çekmeye bu acıyı çekmeye mecbursunuz dedi yoksa ben ''Arsanın resmini ortaya çıkaramam.'' dedi. Dedi ki... ''Dövmeciye... ''Şu anda neresini yapıyorsun?'' dedi. ''Şu anda kulağını yapıyordum.'' dedi. ''Tamam kulağını da yapma.'' dedi. ''Olur.'' dedi dövmeciye başını salladı. Arsanın başka bir yerini yapmaya başladı. Yine adam ayağa kalktı. ''Nanem Allah en ufak bir şeyden hemen etkileniyor.'' ''Ah.'' dedi. ''Vah.'' dedi hoplamaya başladı dömeci artık böyle bir adam hayatında görmemişti. Hem dövme yaptırmaya geliyor hem de ah vah diyor şikayetleniyor. Dedi ki ne oldu yine dedi. E, ya çok acıyor dedi. Bu sefer neresini yapıyorsunuz dedi. Dömeci karnını yapıyorum arslanın dedi. Tamam yapacağın arslan karınsız olsun başka bir tarafını yap dediğince. dömeci ayak kalktı. Kardeşim dedi şu gömleğini al dükkanımdan çık. Seni istemiyorum. Hiç kuyruksuz, karınsız, kulaksız aslan olur mu dedi. Ve kodu müşteriyi. Mevlana ne anlatıyor burada? Hepimizin içerisinde Allah'tan geldiğimiz için bir hazine var, değil mi? Kündü kendine baktı bir gizli bir hazine. Her kulun kalbinde Allah var. Ama Allah en büyük güç. Arslan bunu ortaya çıkarmak için, tısavvufi riyazet, tesbih, acılar, oruçlar, hizmette çekilen zahmetler, bunları yutmak, anlatmamak, gördüğün kusurları örtmeye çalışmak, fahşetmemek, dağıtmamak, bunu yaşamak lazım. İnsana ağır geliyor. Yani acılar akatlanacaksın da içindeki arslan öyle ortaya çıkacak. Yoksa şeyh efendi dövmeci iyi dövme yapıyor. Ama o acıyı çektirmeden o arsanı ortaya çıkarabilmisiniz? İçindeki arsanın resmi yani şekli gözgür hale gelir mi? Ellerinizden, ağzınızdan, gözünüzden, kulağınızdan Allah'ın sıfatları Allah'ına halakı şu topluma yansır mı? Yansımaz. Onun için acı çekeceğiz. Önümüze İskender kebap gelmiş. Çok lezzetli, güzel. Hepimiz severiz yanında da ıspanak var. Çocukluktan beri bizim gençler ıspanaktan hoşlanmazlar. Şimdi ikisinin arasında kaldık. Şimdi nefsin istediği şey İskender Kebap. Yemeyeceksin. Diyeceksin ki ve huffetin nar bişşehevat. Cehennemin etrafı nefsinin ve canının çektiği şeylerle çevrilmiştir. Canım benim İskender Kebap istiyor. Ama o istek beni esir alıyor ve onu yiyorum. Yani nefsime itaat ediyorum. Ve acı çekmiyor ama rahatlıyorum. Dolce vita oluyor, tatlı hayat oluyor. Elhamdülillah İskender yedik, canımızın çektiğini yedik. Öbür taraftan da beğenmediğimiz ıspanak var. Onu yiyeceksin, onu yemek de ızdırap veriyor. Onu yememek acı veriyor, bunu yemek ızdırap ve acı veriyor. Birisinin yenmesi öbürünün yenmemesi acı veriyor. Bu şekilde acıya tahammül edersen ve Huffetül bin cennetin etrafında nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle çevirir. Nefsin ıspana istemi, onu yiyeceksin. Bir gün Hazreti Ebubekir radiyallahu yolda gidiyordu. Sırtında bir but vardı. Hazreti Ömer gördü. Ey bu Bekir nereye gidiyorsun dedi. Canım et çekti dedi. Eve et aldım. Hanım pişirsin yemek istiyorum dedi. Hazreti Ömer tebessüm etti. Ya Eba Bekir dedi. Yani sen canının çektiği her şeyi yer misin dedi. Hazreti Ömer Bekir radıyallahu an ne demek istediğini iletiyi mesajı anladı. Utandı. Götürdü o eti fakirlere verdi. Akram eve gidince hanımımız bir yemek yapmıştır. Bize de tele telefon etmemiştir. Bey akşama hangi yemeği istersiniz? Baktın pek canını çekmediği bir yemek. Hanım eline sağlık, teşekkür ederim ne güzel olmuş. Halbuki canın da çekmiyor yemeği. Onu yerken de acı da duyuyorsun ve gülerek yiyorsun. Acıyı güle güle yutuyorsun. Bu insanı insan kamil yapar, acıyı yudumlamak yoksa sende gördüğüm kusuru gidip de ona buna dağıtmak örtmek dururken kapatmak gerekirken veyahut da onun bunu dedikodusunu yapmak zevk veriyor yapılmasını cenab Allah'ın istemediği şeyleri yapıyorsun onlardan zevk alıyorsun yani sana acı veren, seni iç basınç oluşturan şeylere değil de seni rahatlatan günahlara doğru yöneliyorsun ...ve olgunlaşamıyorsun... ...ve sırtındaki arslan... ...sindeki arslan dirilmiyor... ...acılara tahammül etmediğin için... ...acılara tahammül gerekir... ...o, herkeste bir arslan var... ...ortaya çıkması için... ...dövmecinin iğnesinin acılarına tahammül etmek lazım... ...en az 7000-8000 bin, bin defa... ...o iğnenin acısını duyacaksın ...en az 7000-8000 bin, bin defa iğne... ...tak tak tak tak vuracak... ...ondan sonra arslan çıkacak... ...en az 7000-8000 bin, bin defa... ...sen acı çekeceğin olay yaşayacaksın da içindeki o cevher gizli hazine ortaya çıkacak sendeki arslanı göreceğiz yani ve bir insanın Mevlana boş bir insan değil tabi dövmeyi sırta yaptırıyor göğsüne yaptırmıyor çünkü insanın en güçlü yeni arkasıdır savukta insanın arka tarafı erkek ön tarafı kadın arka taraf tekliğe açılır hiçbirimiz göremeyiz yokluğu açılıyor Ön tarafımız hepimizin kadındır. Çoklu açılıyor. Çoğalma sırrı var. Bereket, rahmet, rahman sırrı var. Arkada celal sırrı var. Teklik var. Ehadiyet var. Erkektir arka taraf. Arkada Fırat'tır. Ön taraf Dicle'dir. Evet, evet. İşte buradan nefsin terbiyesini anlatırken, o dövmecinin iğne yaptığı gibi, çekilen o iğnenin, vuruluşundaki acılara katlanmak ve tahammül etmek lazım ki o acılara ses çıkarmayacağız, hiç konuşmayacağız, kapatacağız. Zor, işte zorluğundan dolayı insan zor yetişiyor. Herkes her şeye tahammül etmiyor ki. Ve acılara tahammül etmeyen bir insan, olgun insan olamaz. Yani nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapacaksın ...nefsinin hoşlandığı şeylerden de kaçınacaksın... ...cennetin etrafı... ...hoşunuza gitmeyen şeylerle çevrilidir. Dedikoduyu çok seviyorum. Ha cehennem işte o hoşuna giden dedikoduyla çevirili cehennem. Dedikoduyu yap... ...arkasında cehennem seni merhaba diye bekliyor. Ispanağın arkasında da cennet var. Susmak çok acı hocam diyor. Erkek de böyle söylüyor. Acı ediyor konuşmamak, susmak... O acı seni, çektiğin çile adama yapıyor. Onun için halvet hücresine koyuyorlar. Kırk gün kimseyle konuşturmuyorlar. Simsiyah karanlık, hiçbir şey görmüyorsun. Sessizlik, hiçbir şey duymuyorsun. Anne karnındaki, o plasentanın içindeki amniyotik sıvı içerisindeki bir bebek gibi oluyor. Kırk gün onun içinde duruyor. Çıkıyor, bir daha giriyor, bir kırk. Bir daha giriyor, kırk. Yedi defa giriyor, çıkıyor. 280 gün sonra dünyaya yeniden geliyor. Niye? Niye? Çünkü annemizin karnında biz 9'a 10 gün duruyoruz. 9 ay, 3 kere 9, 27, 270. 10 gün eklersek 280. Anne karnında duruş süremiz 280 günle... ...dervişin halvette duruş süresi 280 aynı. Birisi manevi hayata doğarken... ...öbüründe manevi maddi hayata doğuyoruz annemizin karnında. Ama konuşmak yok. Görmek yok. Duymak yok. Hareketsizlik, sessizce, ana karnındaki çocuk gibi... O acıya katlanıyorsun. Adına çile deniliyor bunun. Çile, çihille. Kırk, manasına göre çihil, çihille. Kırk çıkarılan yer. Yedi tane kırk. Dört kere kırk, yedi kere kırk. 280 ne diyor? Boşuna değil bunlar. Yedi tane kırk çıkarı 280 gün diyor. Anne karnında da biz 280 gün kalıyoruz. O zaman doğuş başlıyor. İki kere dünyaya gelmeyen. Göklerdeki melekutun sırrını yaramız diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. O nefislerimiz kolay bir iş değil. Adam gördü yanlışı hemen Ya yani Yanlış yapmış olabilir belki yanlış değil. Her tarafa dağıtıyor. Ama bir Allah dağıtmayın diyor. Fuhşiyatı gördüğünüz zaman üstünü kapatın. Emir bir maraf neyi anil yapın. Hemen de dokudu yapıyor. Hemen başka insanın yargılamaya başlıyorlar. ...yapar yapmaz... ...onun bütün günahları sana yükleniyor... ...senin bütün hesaplar ona gidiyor... Hadi şerefe göre... ...bütün insanların işlediği en büyük haram bu... ...hoşuna gidiyor... ...beyin serotonunu üretiyor... ...ahirette de kötü amellerden ilk defa... ...dedikoddan başlayacağım diyor... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allah dedikoddan başlayacak... ...salih ameller namazdan başlayacak... ...kötü ameller dedikoddan... ...dedikoddan variste kalan kimse görmedim... ...hele kadınlar... Hayatımda iki tane evliya kadın gördüm ben. İkisi de hiç konuşmuyordu. Demek susunca evliya olunuyor. Evli, erkekler çok suskun olduğu için... ...erkek evliyaların sayısı... ...tarihte kadın evliyalardan daha çok. Kadınlar bir tutsa... ...tutamıyor. Susarsan patlarım hocam diyor. Ama evladım konuşursan da... ...ahirette patlatacaklar seni. Maalesef... ...insanlık çizgileri... İslam'lık çizgileri oturup yeni baştan kendi açımızdan, kendimize göre yeniden bir değerlendirilme durumunda. Allah nefis terbiyesinde hepimiz başarılı eylesin. İşimiz zor. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam dinleyenleri Profesör Doktor Ethem Cebeciloğlu hocamızla birlikte Bir Garipleri kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim Selamun aleyküm efendim